إن شاء الله. أعزب الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله أمد لي ونستعينه ونستفيده. أعزب الله من شرور أنفسنا ومن سعيت أعمالنا. من يهدي الله فلَمُضِلَّه، ومن يُضلَّ فلَهُ عادِلَه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اما بعد فان هذا حديث كلام الله وهذا حديث محمد صلى الله عليه وسلم باشهر الامور متسعه وكل متسعه بئه وكل بداه ضلاله وكل دلاله تقين Evet meaz bu meali e, öncelikli elimizde olan kardeşlerin de takip edebilmesi açısından biliyorsunuz e, Suudi Arabistan'da orada hacılara dağıtılan bir Kur'an-ı Kerim meali var. Bu e, şey e, Suudi Arabistan tarafından dağıtılan bir Kur'an-ı Kerim meali. Bu bir kurul çalışması. meali hazırlayanlar da bir farklı farklı ayet sureler ve ayetlerde Profesör Doktor Ali Özek, Profesör Doktor Hayrettin Karaman, Doçent Doktor Ali Turgut, Doçent Doktor Mustafa Çağrıcı, Doçent Doktor İbrahim Kafi Dönmez, Doçent Doktor Sadrettin Gümüş. Benim bildiğim Ali Turgut hoca vefat etti. Allah ona rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Böyle güzel bir çalışmanın elimize ulaşmasına büyük hizmeti olmuş. Allah ona karşılığını versin. <gülüyor> e, Bural abi cüz olarak değil de e, sure sure olarak gitmek niyetindeyim. E, çünkü hani hem anlam bütünlüğü açısından hem de e, daha böyle hani bizim burada e, tasnifimiz yani düzenlememiz açısından daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim ben. <gülüyor> Amin. Ecmain. Rabbim inşallah Bu çalışmamızda da bizi başarılı kılar. Daha önceki çalışmalarımızda olan hatalarımızı düzeltmemiz konusunda bize yardımcı olur. Her zaman Rabbim, Rabbil Alemin bizim, benim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Aleykümselam ve Rahmetullah. Bu arada kardeşlerim bir istiyorum. Meali okurken selamınızı almayabilirim, göremeyebilirim daha doğrusu. Ekranı kapatacağım çünkü. Hakkınızı helal edin. Evet. Birinci sure. Fatiha suresi. Kardeşlerim, Fatiha suresi, Müttesir suresinden sonra Mekke'deymiştir. Yedi ayettir. Kur'an'ın ilk suresi olduğu için açış yapan, açan manasına Fatiha denmiştir. Diğer adları şunlardır. Ana kitap manasında umul kitap. Dinin asıllarını ihtiva eden manasında el-esas, ana hatlarıyla İslam'ı anlattığı için el-vafiye ve el-kafiye, ilk defa inen 7 ayet manasına es-sebûl ve sani, birçok esrarı taşıdığı için de erkens. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurmuştur. Onun için Fatiha, namazların her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha, En büyük dua ve münacattır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, destinin yalnız Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususunda bu surede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir kardeşlerim. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fatiha'da vardır. Zira Fatiha'da, Övgüye, tazime ve ibadete layık bir tek Allah'ın varlığı, onun hakimiyeti, ondan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma temennisinde bulunulur. Bu arada sayıh hadiste bildiğiniz gibi e, Rabbül Alemin, tabi uzun bir hadis ben sadece <gülüyor> biraz başınıza zikredeyim. E, Rabbül Alemin buyuruyor ki hadis kuside ben... Fatiha'yı kulumla kendi aramda taksim ettim. Besmele. Ee, aslında hani bu kısmı kısaca değinmekte fayda var. Besmele e, bildiğiniz gibi <gülüyor> Fatiha Suresi'nin birinci ayetidir. Bunu da hani burada kısaca değinmekte ben fayda görüyorum. Evet. Euzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O, Rahmandır ve Rahimdir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden müddet Bize doğru yolu göster. Kendilerine, yutuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazave uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Amin. İkinci sure Bakara suresi, Medine'de inmiştir kardeşlerim Bakara suresi, 286 ayettir. <gülüyor> Kur'an'ın en uzun suresidir. Adını 67-71. ayetlerde Yahudilere kesmelerini emredilen Sığır'dan alır. Yalnız 281. ayeti Veda Haccında Mekke'de inmiştir. İnanca, ahlaka ve hayat nizamına dair hükümlerin önemli bir kısmı bu surede yer alır. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Min O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, müttakiler, yani sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar galiba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesin kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzere dediler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. <gülüyor> Gerçek şu ki, Kafir olanları azap ile korkutsan da korkutmasan da onlar için birdir, iman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarına mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde girilmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. İnsanlardan bazıları vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandıklarlar. Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. Şunu iyi bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit bir hiç sefihlerin yani akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir. Fakat bunu bilmezler veya bilmezlikten girdiler. Bu münafıklar müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Kendilerini saftaran şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz. Biz onlarla, müminlerle sadece alay ediyoruz derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder de azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş bulaşırlar. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir. Onların yani münafıkların durumu karanlık gecede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da etrafını aydınlattığı anda Allah hemen onların aydınlığını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Artık hiçbir şey göremezler. Onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanak, içinde yoğun karanlıklar, gürültü ve Yıldırımlar bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O münafıklar yıldırımdan gelecek ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Halbuki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. O esnada şimşek sanki gözlerini çıkaracak, çıkaracakmış gibi çakar. Onlar için etrafı aydınlatınca orada birazcık yürürler. Karanlık üzerlerine çökünce de oldukları yerde kalırlar. Allah dileseydi elbette onların kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdir. Allah şüphesiz her şeye kadirdir. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş, Allah'ın azalından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de kubbemsi bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla size besin olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, hadi onun benzeri bir soruya getirin. Eğer iddianız da doğruysanız, Allah'tan gayri yardımcılarınızı da çağırın. Bunu yapamazsınız ki elbette yapamayacaksınız. Yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden sakının. Çünkü o ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. O cennetlerdeki bir meyveden kendilerini rızık olarak yedirildikçe, bundan daha, bunlar daha önce bize dünyada verilenlerdendir derler. Bu rızıklar onlara vaz yönlerden, dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Ve onlar orada ebedi kalıcılardır. Şüphesiz Allah, hakkı açıklamak için Senek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin, Rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince, Allah böyle bir misal vermekle ne murad ederlerler? Allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır. Onlar öyle fasıklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatrını sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Evet, devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar öyle fasklar ki kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatrının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zararı görenlerdir. Ey kafirler! Siz ölüyken sizi dirilten, dünyaya getirip hayat veren Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar sizi deliltecek ve sonunda yine ona döndürüleceksiniz. O yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra kendini has bir şekilde semaya yöneldi. Onu yedi kat olarak yaratıp düzenledi. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir harife yaratacağım dedi. Onlar bir sene hamdinde tesbih edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, Orada kan dökülecek, kan dökecek insanın ve halife kılıyorsun dediler. Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi ben herhalde bilirim dedi. Allah, Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onlara önce melekleri arz edip, eğer siz sözünüzü sadık iseniz şunların isimlerini bana bilirim dedi. Melekler yarab, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan ancak sensin." dediler. Bunun üzerine, ey Adem, eşyanın isimlerini melekleri anlat, dedi. Adem onların isimlerini onları anlatınca, ben size muhakkak semavat ve arzda görülmeyenleri, yani oradaki sırları bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim, dedi. Hani biz meleklere ve cinlere, Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Biz ey Adem, sen ve eşin hafı'a beraberce cennette yerleşin. Orada kolaylıkla istediğiniz zaman her yerde cennet nimetlerinden yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Eğer bu ağaçtan yerseniz her ikiniz de kendine kötülük eden zalimlerden olursunuz dedik. Şeytan onların ayaklarını kaydırıp haddi tecavüz ettirdi ve... İşinde bulundukları cennetten onları çıkardı. Bunun üzerine bir kısmınız diğerinize düşman olarak ininiz. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik. Bu durum devam ederken Adem Rabbinden bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti. Çünkü Allah tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır. Dedik ki hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmezler. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliktir. Orada onlar ebedi olarak kalırlar. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size var ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. Elinizdekini yani Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğime Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden yani benim azabımdan korkun. Bilerek hakkı batı ile karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. Namazı tam kılın. Zekatı hakkıyla verin. Rüküyo edenlerle beraber rüküyo edin. Ey bilginler! Sizler kitabı okuduğunuz yani Tevratı okuduğunuz gerçekleri bildiğiniz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz? Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o sabır ve namaz, Allah'a saygına kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir görevdir. Onlar kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini düşünen ve bunu kabullenen kimselerdir. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi bir zamanlar cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden korkun ki o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden Allah izin vermedikçe şefaat kabul edilmez. Fidye alınmaz, onlara asla yardım da yapılmaz. Hatırlayın ki sizi Firavun'un taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar. Yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, fenalık içinde kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı. Bir zamanlar biz sizin için denizi yardık. Sizi kurtardık. Firavun'un taraftarlarını da siz bakıp dururken denizde boğduk. Musa'ya 40 gece vahyetmek üzere söz vermiştik. Sonra haksızlık ederek bu zayı ilah edindiniz. O, davranışlarınızdan sonra akıllanıp şükrederseniz diye sizi affettik. Doğru yolu bulasanız diye Musa'ya kitabı ve hak ile batılı ayıran hükümleri verdik. Musa kavmi demişti ki? Ey kavmi! Şüphesiz siz bu zayı tane edinmekle kendinize kötülük ettiniz. Onun için yaratanınıza tövbe edin de kötü duygularını öldürün. Öyle yapmanız yaratıcınızın katında sizin için daha iyidir. Böylece Allah tövbenizi kabul etmiş olur. Çünkü acıyıp tövbeleri kabul eden ancak O'dur. Bir zamanlar ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız demiştiniz. Ve bakıp dururken olduğunu halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra önünüzün ardından sizi tekrar dirilttik ki şükredesiniz. Ve sizi bulutla gölgeledik. Size kudret helvası ve bıldırcım gönderdik. Verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz dedik. Hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyor yani. İsrail İsrailoğullarına bu kasabaya girin, orada bulunanlardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin. Girerken de hıtta Yani ya Rabbi bize affetlin ki sizin hatalarınızı bağışlayalım. Zira biz iyi davrananlara karşılığını fazlasıyla vereceğiz demiştik. Fakat zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Musa çölde kanlı için su istemişti de biz ona deneyiyle taşa vur demiştik. Derhal taştan 12 kaynak fışkırdı. Her bölük içeceği kaynağına bildi. Onlara Allah'ın rızkından yiyin için sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin dedik. Hani siz verilen nimetlere karşılık ey Musa bir tek yemekle yetinemeyiz. Bizim için Rabbine dua etti yerin bitirdiği şeylerden, sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından bize çıkarsın dediniz. Musa ise daha iyi, daha kötüyle mi değiştirmek istiyorsunuz? ''O halde şehrin, zira istediklerini sizin için orada var.'' dedi. İşte bu hadiseden sonra üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. Allah'ın gazabına uğradılar. Bu musibetler onların başına Allah'ın ayetlerini inkara devam etmeleri, haksız olarak peygamberleri öldürmeleri sebebiyle geldi. Evet bunların hepsi sadece isyanları ve taşkınlıkları sebebiyleydi. <gülüyor> Şüphesiz iman edenler yani Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabilerden Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Sizden sağlam bir söz almış, Turdanın dağının altında sizi verdiğim, size verdiğimizi kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın umulur ki korunursunuz demiştik de, ondan sonra sözünüzden dönmüştünüz. Eğer sizin üzerinizde Allah'ın ihsanı ve rahmeti olmasaydı muhakkak zarara uğrayanlardan olurdunuz. İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine aşağılık maymunlar oldu dediklerimizi elbette bilmektesiniz. Biz bunu yani maymunlaşmış insanları, Hadiseyi bizzat görenlere ve sonradan gelenlere bir ibret dersi, müttakiller içinde bir öğüt vesile sıkıldık. Musa kavmine, Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti de, bizimle alay mı ediyorsun demişti. Demişlerdi. Onlar da, Ca ıı, o da, yani Musa aleyhisselam, cahillerden olmaktan Allah'a sanırım demişti. Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın dediler. Musa Allah diyor ki, o ne yaşlı ne de köpe, ikisi arasında bir inek. Size emredilerini hemen yapın. Bu defa bizim için Rabbine dua et, bizi, bize onun rengini açıklasın dediler. O diyor ki, sarı renkli, parlak, parlak tüylü, sarı renkli, parlak tüylü, vakanların içini açan bir, Renk inektir, dedi. Ey Musa! Bizim için Rabbine dua etti, onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz inşallah emirlerini yapma yolunda buluruz, dediler. Musa dedi ki, Allah şöyle buyuruyor. O henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan, renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. İşte şimdi gerçeği anlattın dediler ve bunun üzerine onu bulup kestiler ama az kalsın kesmeyeceklerdi. Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinize atışmıştınız. Halbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır. Haydi şimdi öldürülen adama kesilen inin bir parçasıyla vurun dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir. ve düşünesiniz diye, size ayetlerini yani peygamberine verdiği mucizelerini gösterir. Ne var ki, bundan sonra yine kalpleriniz katılaştı. Artık kalpleriniz taş gibi yahut daha katılır. Çünkü taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar, öylesi de var ki çatlar da ondan sonra fışkırır. Taşlardan bir kısmı da Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yapmakta olduklarınızdan gafil değildir. Şimdi ey müminler, onların size inan inanacaklarına mı umuyorsunuz? Oysaki Allah'tan, onlardan bir cümle Allah'ın kelamını işitir de iyice anladıktan sonra bile bile onu tahrif ederlerdi. Münafıklardan in inananlarla karşılaştıkları zaman onlar dediler ki, iman ettik. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise Allah'ın size açtıklarını yani Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında. Sizin aleyhinize hücret getirmeleri için ve onu anlatıyorsunuz ve bunu düşünemiyor musunuz?'' dediler. Onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. İşlerinde bir takım ümmiler vardır ki, kitabı yani Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için, Bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazıklarından ötürü vay onların haline ve kazandıklarından ötürü vay onların haline. İsrailoğulları sayılı birkaç gün müstesna bize ateş dokunmayacaktır dediler. De onlara, siz Allah katından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden caymaz yoksa Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Hayır, kim bir kötülük eder kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte o devamlı cehennemliktir. Onlar orada devamlı kalırlar. İnvan edip yararlı iş yapanlara gelince onlar da cennettedirler. Onlar orada devamlı kalırlar. Vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk edeceksiniz. Ana, babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve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 Verdiğiniz sözün tersini birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir zümneyi yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyordunuz. Onları yurtlarından çıkarmak size haram olduğu halde, hem yurtlarından çıkarıyor hem de esirler olarak size geldiklerinde onlardan fidye verip kurtarıyordunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden öyle davrananların cezası, Dünya hayatında ancak rüsvaylık, kıyamet gününde de en şiddetli azaba itilmektir. Allah sizin yapmakta olduklarınızdan asla gafil değildir. İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden ne azaplara filetilecek ne de kendilerine yardım edilecektir. Kardeşlerim ben ilk akşamlık müsaadenizle bu kadar.